Değerli Müminler Şayet bir Müslüman Baba kafir olursa evlat, Evladın durumu nedir? Evladın kafir bir babaya karşı Tutumu, davranışları nasıl olmalıdır? Bu durumda Çocuk bu dünyada Anne babasına Annesi de kafir olabilir. Anne babasına iyilikle mu muamelede bulunur. Onlara hizmet eder, iyilik eder. Anne baba olarak tanır. İhtiyaçlarını giderir, bakımlarını yapar. Kafir dahi olsa anne baba asla ve kat'a öksüz bırakılmaz, bakımsız, ilgisiz, iyiliksiz bırakılmaz. Allahu Teala bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor Lokman suresinin 15. ayeti kelimesinde Wa <gülüyor> incahda ke'ala an tuşrka bi ma leyslek bhi ilm, fa la tu'tygh huma wa sahabhuma fi dunya ma'rufa wa sabila man anab eli. Eğer onlar anne baban seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Yine Mücadele suresinin 22. ayeti kelimesinde, kerimesinde la tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir <gülüyor>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 Anneye karşı görevleri var, kafir dahi olsa, İslam düşmanı dahi olsa bir görevi var, evlatlık görevi, onu yerine getirecek. Ama eğer anne baba, oğullar, kardeşler, akrabalar Allah'a düşman iseler, onun Resulüne düşman iseler, bu takdirde onlarla dostluk yapılmaz, samimiyet kurulmaz. Ama görevler yerine getirilir, o ayrı bir meseledir. Ama samimiyet, dostluk kurulmaz. Onlar veli olarak görülmez. Bunu Buna dikkat etmek lazım. O yüzden bugün buna çok ihtiyaç var. Birçok insan çok asi, günahkar insanlarla arkadaşlık yapıyorlar. Bu caiz değil. Bir Müslüman, Müslüman ile arkadaşlık yapar. Allah düşmanıyla, Allah'ın Resulü'nün düşmanıyla... Asi, ahlaksız, terbiyesiz, ağzı bozuk, hareketleri bozuk, ameli bozuk insanlarla arkadaşlık kurulmaz, dostluk kurulmaz. Bu allah Teala diyor babası dahi olsa bu insan, oğlu olsa, kardeşi olsa veya hanımı olsa fark etmez. Onları diyor Allah'a ve Resulüne düşman olarak gördüğün takdirde onlara dostluk edemezsin bir Müslüman zaten bunu yapmaz diyor. Çocuklar, anne babasına iyilikte bulunmalı. Onlara en güzel şekilde hizmet etmeli. Onların ihtiyaçlarını gidermeli. gidermeli. Onlara ikramda bulunmalı. Onların şirki inançlarına razı olmamalı. Eğer bir anne babada şirki inanç varsa, ona razı olunmamalı. Ve onları bu batıl ve şirki inançlardan sakındırmalı. Usanmadan, yılmadan, Onları İslam'a, İslam'ın hakikatine davet etmeli. Başka bir konu, bir kişinin İslam'ın hak din olduğunu bildiği halde öldürülme, aile tarafından dışlanma, işinden olma gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu sorunları İslam'a girmemek için özür olarak görmesi Kendisi için caiz bir durum olur mu? Yani geçenlerde e, olan sorular geliyor. Efendim fabrikada cuma saatinde e, çalışma var. Bana izin vermiyorlar. Benim cumayı terk etmem caiz midir diye. E tabi ki bu soruyu madem burada serdettik cevabını da verelim. Eğer bir fabrika cuma saatinde çalışıyor ise... O takdirde işçilerin çalışması söz konusu ise bu durumda duruma bakılır. Bu fabrika acaba neden cuma saatinde çalışıyor? Bu fabrikanın cuma saatinde işini durdurması mümkün değil mi? Durdurması mümkün. Mümkünse bir yarım saat, bir saat durdurması lazım. Ha mümkün değil. Öyle bir iş ki düğmeye bastığında bütün makineler çalışıyor mesela kumaş üretiyorlar öğlen saati makineleri durdurduğunda kumaş özür veriyor felaket bütün mal çöpe gidiyor ha bu takdirde gerekli kadar gerektiği kadar eleman çalıştırılabilir zarurettir ama durdurulması mümkün fabrikanın işine bir saat ara vermesi mümkün. Nasıl ki akşam beşte ara veriyorsa, öğle saatinde cuma saatinde ara vermesi mümkün ise, işini ona göre ayarlaması mümkün ise, programını ona göre yapması mümkün ise, bir fabrika, müdürü sahibi, programı Müslümanların inancına göre, ibadetlerine göre tayin etmesi lazımdır. Etmediği takdirde kardeşim burada çalış bu şekilde cuma namazında Kılmana müsaade etmiyoruz diyorsa bu takdirde o kişinin, yani bu fabrika sahibi büyük günah işlemiştir. Orada çalışan kişiler de en yakın zamanda kendilerine daha başka işler bulmak ile mükelleftirler. Orada çalışmaları caiz değildir. Kalkacak, bırakacak, başka iş bakacak. Diyecek ki kardeşim ben burada çalışmıyorum. Müslüman köyünde salyangoz satıyorsun çalışmıyorum. Herkes böyle diyecek ve fabrika ya kapanacak ya da Müslüman olacak. İşini Müslümanlara uyduracak. Yoksa Müslümanları kendi batıl inancına uydurmayacak bu şekilde olmanız lazım. Tabii ki fabrika işçilerinin de ben duanaza gidiyorum deyip de dışarıda sigara içmeye gitmesi yanlış olur. Böyle insanlar da var. Bunları kötü niyetle kullanan insanlar var. Evet. Burada cevabım caiz olmaz dedik. Fakat böyle bir kişi Müslüman olup mesela Adam e, Öyle bir aileden geliyor ki Aile Hristiyan Veya Yahudi Çocuk Müslüman olmak istiyor Ama anne babasının şerrinden Ailesinin şerrinden Sülalesinin şerrinden düşmanlığından korkuyor Bu takdirde Ne yapmalıdır bu takdirde Müslüman olacak Ama İslamını gizleyebilir Ha öldürme Tehlikesi var Müslüman oldu diye anne babası öldürecek onu e bu takdirde hicret etmelidir, terk etmelidir o diyarı. Müslüman olacak, terk edecek. Peygamberimiz terk etti mi diyarını? Etti. E Mekke'de peygamberimiz, Mekke'de 13 sene davet yaptı. Olacak gibi değil, peygamberimize en az 10 defa suikast girişiminde bulundular. Onun sahabesine eziyetler ettiler. Her gün eziyet, her gün düşmanlık. En sonunda Allah'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Müslüman olmak kolay değil. Hicreti de göze alacaksın, her şeyi göze alacaksın. Ahirette bazı insanlar "Ya Rabbi yaşamış olduğumuz toplum öyleydi, biz de onlara uyduk. Ne yapalım?" diyecekler. Allahu Teala "Elem tekun ardullahi vasiaten Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret edesiniz, o diyarı terk edesiniz. Bu soruyu soracak. Bugün bir lokma ekmek için adam ta nere gidiyor? Dünyanın bir ucuna gidiyor. Avustralya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Bir lokma ekmek için gidiyor adam. Biraz daha fazla para kazanayım diye. Müslümanlık için, dinimiz için niye gitmeyelim? Elbette gidebiliriz. Yani bu ihtiyaç dahilinde hicret olmalıdır. Ferdi planda. E veya toplumsal planda hiç fark etmez. Allah Teala şöyle buyuruyor. La ikraha fid din. Kattebeyne'r <gülüyor> rushtu minel gay dinde zorlama yoktur artık doğruluk evlilikten tamamen ayrılmıştır bu ayette bazıları diyorlar ki efendim çoluğa çocuğa namaz kıl diyemezsin dinde zorlama yok kızın gelmiş 15 yaşına ona örtün diyemezsin dinde zorlama yok hayır böyle bir şey yok burada şunu kastediyor yani bu ayet yanlış anlıyorlar bu ayeti bazı cahiller Bunda şunu diyor. bir adam kafir mi hristiyan mı yahudi mi sen gelip de Müslüman ol yoksa kelini götürürüm diyemezsin. Olursa kendi rızasıyla Müslüman olur. Olmazsa olmaz. Ama Müslüman oldu mu? Oldu. O zaman diye, diyebilirsin ki camiye gel. Müslümansın artık. Namaz kılacaksın. Kadınsa namazını kıl. Örtün. Müslümanlıkta örtünmek vardır. Müslümanların içerisinde açık açık saçık gezitle de ahlaksızlığı yayamazsın. Müslüman gençlerin şehvetlerini kabartıp da onları ahlaksızlık çukuruna Düşürmeye hakkın yok. Derhal örtünmen lazım diyebilirsin. Şimdi buna mahalle baskısı diyorlar. Bunlar Allah'ın emridir. Mahalle baskısı değil. Allah'ın emridir. Allah'ın emridir. İnsan çoluğuna çocuğuna bunları emretmelidir. Örtünmek, namaz, efendim, oruç emretmelidir. Bunlar emir. Yani Allah emrediyor. Ve bizim de emretmemizi istiyor. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّهُمْ fil الْأَرْضِ اَقَامُ salah Yeryüzünde Hüküm sahibi kıldığımız insanlar namazı ikame ederler, namazı kıldırırlar, namazın kılınmasını emrederler, namazı kıldırırlar. Demek ki hüküm sahibi olan insanlar ne yapacak insanlara, halkına ey halkım namazınızı kılın, Müslümansınız, Allah'a yönelin, şirkten uzak durun, küfürden uzak durun, ahlaksızlık yapmayın, iyi insanlar olun diyecek, zekatınızı verin diyecek. Bu böyledir. Liderler bu şekilde topluma örnek olmalıdır, yardımcı olmalıdır ki dünyada iyi bir hayat olsun, ahirette de onun semeresini, meyvelerini toplayalım. Ee, bu günlük bu kadar olsun. Bir ayet daha sonra. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Nahl suresi 106. ayeti kerimede kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan hariç diyor. Bir insan iman etti ve ona eziyet etmeye başladılar. Efendim, ya Allah'ı inkar edeceksin, peygamberi inkar edeceksin ya da senin ellerini keseceğiz, tırnaklarını sökeceğiz, kulaklarını keseceğiz, gözünü kör edeceğiz gibi bir takım tehditler olursa ve bu gerçekten de adam bunu ciddi olarak söylüyorsa yapabilme gücüne de sahip ise sen de inanıyorsan ki bu adam bunu yapacak o zaman diyebilirsin haşa Allah ben kabul etmiyorum ama nasıl kalbinde en ufak bir şüphe olmadan kalbinde en ufak bir şüphe olmadan ağzınla dilinle dilin ucuyla söyleyip onun o eziyetinden o anda kurtulabilirsin ondan sonra da başının çaresine bakarsın Buna cevaz ne? İşte bu ayet-i kerime. Kalbi iman ile mutmain olduğu halde kerhen inkara zorlananlar hariç. Onlara günah yok. Kerhen. Zoraki. Evet. Allah cümlemizi salihlerden eylesin. Amellerimizi kabul eylesin. Vücudumuza sıhhat, afiyet nasip eylesin. Allah mekanımızı ahirette cennet eylesin. Cehennem narından cümlemizi muhafaza eylesin. وآخر داوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة